İzal Rozentel ile haftanın karikatürleri Günaydın Zeynel merhaba. Günaydın Zeynel Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk ve hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Vallahi bir 1258 programcılı bir orduyuz biz. E maşallah. Kaç efendim? <gülüyor> 1258. Barışçıl ama. Şimdi evet, hemen evet. hemen bir e, küçük serzeniş mi diyeyim, dilek mi e, genç insanlardan geldi bana paylaşmak istiyorum. Spor programları, çok spor yaparken e, özellikle sabahları koşu yaparken gençler çok dinliyorlar. Ve spor programlarına biraz daha ağırlık verilmesini diliyorlar. Özellikle atletizm, e, ben söyledim yani... E, Cuma günleri vardı maalesef var. bu e, sezon kalktı o ama tekrar i̇şte buyur. getireceğiz. Evet. Evet. İşte buyurur. Ama Cuma günleri açık gazete içerisinde bir spor programımız mevcut. İşte Cuma günleri. Ha, tabii, yani, yani, tabii. şey evet. Alpulagay. Alp o, o devam, devam ediyor. Bütün dünyadakiler. Beyazıt'ın da herhalde yerkeni devam ediyor. E, ediyor. Evet. Bisiklet e, isteniyor. Evet işte bir, bir bisiklet programı vardı o açık dergi içinden şimdilik ara verildi bir de e, Yeter ki iste programına da bir dönem ara verildi. Ama onları da telafi ederiz bu yakın zaman içerisinde. Ik iklim için spor. İklim için spor. Hadi bakalım yeni program. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi, şimdi bu hafta ne var? E, geçen hafta çok ilginç bir olay gerçekleşti bizim karikatür dünyamızda. İki çok değerli karikatürcümüz pişti oldular. <gülüyor> Şimdi aslında bu durum özellikle e, güncel karikatürler çizen e, karikatürcüler arasında sıkça rastlanan bir olaydır. E, sıcak gündemi takip ediyorsunuz, birinden aklınıza bir fikir geliyor, oturup çiziyorsunuz. Ertesi gün gazetede yayınlanıyor fakat bir de bakıyorsunuz ki başka bir gazetede veya başka bir mecrada aynı olayı bir başka meslektaşınız hemen hemen sizin gibi düşünüp ...aynı şekilde yorumlayıp e, aynı espriyi çizmiş, yayınlamış. Yani sizin çizdiğiniz karikatür pişti olmuş. Evet. Şimdi geçen hafta e, pişti olan karikatürcülerimiz... ...Cumhuriyet Gazetesi'nin karikatürcüsü Zafer TemuÇinle ile... ...İnternet Gazetesi Diken'de çizen M.K. Perker. E, dilerseniz önce bu karikatürü anlatalım. Karikatürleri veya karikatür. <gülüyor> evet. Şimdi bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonunda radyo ve televizyon üst kurulu Rütük e, yaptığı bir toplantıda ikiye karşı altı oyla Faruk Bildirici'nin üyelinin düşürülmesine karar vermişti. Bu anayasa ve hukuka da tamamen aykırı düşüyor. Ben karışmam. <gülüyor> e, öyle olduğunu evet. biliyoruz yani kanun yani bu, böyle bir müdahale ol, olamayacağını evet. anayasal garantiye almış durumda. Valla karara gerekçi olarak e, bildiricinin ortaya koyduğu eylem ve söylemler e, diye geçiyor. İfade özgürlüğü yani bir da. Evet. Hı -hı. Ama evet. zaten o da değil. Ya, böyle bir şekilde el konamıyor Her şey üyelerine. E, bir çelişki içinde değil evet, mi? Evet. Yani e, yani hukuktan bahsediyorsak olmaması bir gereken oksimoron bir oksimoron şey. durumu var aslında. Oksimoron. Evet, evet. Evet. Evet. evet. neyse. E, gerek Temüç'in e, gerekse Perker e, Faruk bildiricinin ...portresini çizdiler. Her iki karikatürde tuhaf bir şekilde... ...iki kareden oluşuyor. Evet. Yani benzerliğin bu kadarı. İlk karede bildiricinin portresi gayet normal... ...düzgün bir şekilde görünüyor. İkinci karede ise... E, ...Faruk bildiricinin portresinin... ...bu defa buzlanmış halini görüyoruz. Da da. Evet. Hmm. Tıpkı o televizyonlarda... hani e, ...içki kaderlerine veya şeyleri göstermiyorlar Sigara. ya... ...sigarayı gösteremiyorlar. ...insan suratı da var... ...duman falan... E, ...tamamen evet. şey olmuş... E, ...buzlanıyor... ...ama silah buzlanmıyor... ...yok silah ne değiştiriliyor... ...siyah, siyah, siyah zarar, zararlı mı? sağlığa zararlı mı? <gülüyor> ...yararlı mı? ...yararlı tabii... Yararlı, okay. tabii. ...nüfus... E, ...neyse oraya girelim... <gülüyor> okay. e, ...şimdi benim önerim... ...bu iki kara, karikatür arasındaki... ...farkı bulalım diyorum... ...yedi farkı bulalım... <gülüyor> ...yedi e, fark. Evet. ...neden yedi... Bilmem yedi tanedir. Hep genelde bulmacalarda öyle, öyledir. öyledir yani. Evet, e, tamam ben başlayabilir miyim? Lütfen. Bir tanesi renkli bir tanesi siyah beyaz. Bir. bir. Evet. Bir tanesinde el var diğerinde el yok. iki ee, Bir tanesinde Rütük Başkanı'nın foto şeyi var. E, portresi var diğerinde yok. Evet. Hiç. Evet o çok önemli bir ayrıntı ama. Hı -hı. Ee, yani... E, Şeyi Rütük Başkanı Bu Bekir Şahin arkada bir de elinde kumandası var değil mi? Üzerinde evet. de Rüt Rütük Sansır yazıyor. Evet, evet. Hem bipliyor hem de mozaikliyor. Evet efendim. E, fakat iki karikatürde hemen hemen aynı bir... Ben günü, dörde aynı. kadar geldim. E, devam edebiliriz ama bence burada bırakalım. Bırakalım, yani. bırakalım. E, Birinde aslında... sesli olarak bip bip... Diye evet. yapılmış. Bu da 5'ye ee, de Diğerinde de önce ve sonra eklenmiş. Önce ve sonra. 6'ya diyor. 7'cisinde de üstünde siyah bir e, karartı var. Diğeri rengarenk. 8'incisi de Se imzalar diyelim. 7 demiştiniz ama. Peki. Geri aldım o zaman. <gülüyor> Ee, aslında e, siyasi ve literatürel karikatür dünyasında bu tip benzerlikler eskiden çok daha fazla görülürdü. Hı -hı. Hatta aynı gazetenin iki karikatürcüsünün bile zaman zaman e, benzer karikatürler yayınladıkları e, dahi olmuştur. Evet. Ee, yıllar Hı -hı. önce Cumhuriyet'in Birinci sayfasında Ali Uylvi çizerdi. Son sayfasında ise Tanoral'ın çizgilerini izlerdik. Aynı koyunu işledikleri zaman birbirlerine haberdar ederlermiş. Öyle mi? Evet, evet, ederlermiş. Aralarında da anlaşırlarmış. Nasıl anlaşılıyorlar, anlaşıyorlar bilmiyorum. Bana bunları Tanoral Karikatürler, Karikatüristin arası başka türden bir dayanışma var. Bu gibi, bu gibi durumlarda evet yarışmana hariç. Birazdan ona da değineceğim. Ee, fakat bazen yine de yeni bir karikatür çizmeye veya da aralarında iletişim kurmaya. Çünkü o zaman iletişim şartlar da farklı tabii. Ee, zaman yetmez, koşullar uymaz ve nadir de olsa önde ve arkada Aynı karikatürler yayınlanırmış Bir önerim var efendim Bütün karikatüristleri de Ritü'ye bağlayalım Ortak bir komisyona göndersin ilk önce karikatürlerini Ardından da orada çakışma olacaksa Durdurulsun bu ve oradaki karar merciği de Bunun yapılıp yapılmayacağını söylesin Bunun için hemen Change.org'a başvuralım Ve bir imza kampanyası başlatalım Olabilir Evet ama ben bunu mozaikli bir sesle duyurmak istiyorum Tamam nasıl oluyor Mozaikli bir sesle Tamam Okey. <gülüyor> ee, şimdi tabii e, bu benzer karikatür hikayesi uzun aslında. Çok da güzel hikayeler var ama e, zamanımız da yeterli değil. Bana Tanoran nakletti e, çoğunu. Aslında ben e, yeri gelmişken Ali Ülvi ile olan ilginç bir anımı çok kısa hemen aktarmak istiyorum. Ali Ülvi, e, rahmetli Ali Ülvi e, sanatına olduğu kadar... Ee, beyefendi kişiliği ve entelüel, entelektüel birikimine de çok saygı duyduğum bir e, sanatçıydı. Cumhuriyet çizileriydi. Cumhuriyet, Cumhuriyet çizileriydi, çizeri, evet. Birinci sayfa. Ve e, zaman zaman bana da karikatür çizimi konusunda tavsiyelerde bulunurdu, örnekler verirdi. Ve bu e, tavsiyelerinden bir tanesi de aklına ilk geleni sakın çizme olmuştu. ...başkaları da aynı şeyi çizebilir demişti bir keresinde. Günün birinde de beni aradı. O çok enteresan. İzel de telefonla aradı. İzel sana bir özür borçluyum dedi durup dururken. Hayırdır esnafullah üste ne yüzürü? Bu ne Allah aşkına falan yani çok utandım, çok maçup oldum. Ne demek falan dedim. Senin dedi bir karikatürün var. E, Türkiye haritasını almışsın. Batıya, İspanya ile Fransa'nın e, ucuna yerleştirmişsin. Birisi söyledi, baktım gördüm dedi. E dedim ben de buna benzer bir şey çizdim. Bugünkü gazetede senin o karikatürü görüp görmediğimi hatırlamıyorum. Yer etmiş olabilir zihnimde. Ee, öyleyse de özür diliyorum. Yani böyle <gülüyor> de bir <gülüyor> kibari. Yani şey. O an tabii ne diyeceğimi bilemedim. Resmen nutkum tutuldu. <gülüyor> Hakikaten yani Ali Ulbü gibi bu usta bana telefon açıp işte senin karikatüründen esinlenmiş olabilirim <gülüyor> <gülüyor> diyor. Ee, ondan sonra haldırı. o karikatürü gördüm. Gördüm. İşin tuhafı. ...benim çizdiğimle öyle pek fazla da ilgisi yoktu. Ee, ben... E, ...kolaç tekniğiyle o Türkiye'yi... ...Avrupa kıtasının... E, ...en batı ucuna taşırken... ...o Türkiye haritasını Orta Doğu'nun... ...tam göbeğine yerleştirmişti. <gülüyor> yani... ...bugün gelinen noktada bu iki karikatüre... ...bakınca Ali Ülvi'nin ne büyük bir... ...vizyoner olduğunu bir kez daha... E, ...görüyorum. Ben ise... Evet, ...iflah olmaz bir hayalperestmişim. Günaydın diyelim. <gülüyor> evet. Günaydın, evet. günaydın. Günaydın. Şimdi e, hazır benzerlikten söz etmişken e, programa dağıldım iki ay kadar önce başıma gelen e, bir pişti olayı. Ben de pişti oldum çünkü. E, hani Ağustos ayında Amazonlar cayır cayır yanıyordu ya. Evet. Tam o sıralarda da Fransa'da bir ariste e, G7 toplanmıştı. Ve e, bir karar almışlardı. Hatırlatayım. 20 milyon dolarlık yangın söndürme. Euro mu? Euro mu? 20 milyon pek, avro. Avro, peki. 20 milyon avro çok fazla farkı yok yani 22 milyon dolar diyelim... veya 20 milyon avroluk evet. bir e, yangın e, evet ...burada şimdi fark <gülüyor> ediyorum e, yanlış da çizmişim üstelik e, <gülüyor> e, ve e, ben e, o karikatürü e, o gün aklıma ilk geleni çizmiştim. Gazetem Şarom'da da yayınlanmıştı. Karikatürde G7'ye ait bir yangın söndürme uçağı cayır, cayır cayır yanan Amazon ormanlarının üzerine su yerine dolarları boca ediyor. <gülüyor> e, <gülüyor> halbuki Avru olmalıymış. E, bu karikatürün gazetede yayınlandığı 28 Ağustos günü internette Fransız karikatürcü, ünlü bir karikatürcü o da Sanaga'nın karikatürünü gördüm. Tam piştilik. Kim önce yapmış acaba? Şimdi ben tabii iki gün önce çizmiştim hmm. gazeteyi yollamak için. O kaç gün önce çizdi bilmiyorum. Hangi gün önce yayınlandı? Belki ruh ikizimdir <gülüyor> bilemiyorum. Evet. Ee, onunki bir gün önce internette yayınlandı. Okay. Ben bu durumda suçlu duruma mı düşüyorum? Yok. Yo. Yani hukuken. Bilmiyorum. Sadece Size merak Hiçbir. Ama bir şey var. Yok. Büyük bir fark var burada. Yedi farkı aramayalım. Sanaga benden çok daha bankörmüş. ...ya da çok daha çalışkanmıştır. zira havada uçuşan banknotlara bakın. Saçmış, milyonlar. O saçmış, yani bence milyonlar. 20 milyon avroyu aşmış o. Evet. Benimki <gülüyor> tembellikten olsa gerek çok daha az olmuş. Yani bu benzerliklerden söz ederken, meselenin bir de plajyerizm yani intihar veya esinlenme ile karıştırmaması da gerekiyor. Karikatürde maalesef... Pişti olur. E, yavaş da oluyor aslında bence. Ama yarışmalarda, ortak... yarışmalarda çok tatsız oluyor. Evet. Özellikle de intihar durumu. Ee, evet. Maalesef böyle bir hastalık var hatta bunun için. Karikatür dedektifleri de türedi. Türemişler. Hı. Bunlar dereceye giren karikatürleri yarışmalarda bir bir mercek altına alıyorlar. Benzerlikleri, kopyaları ortaya çıkartıyorlar. Ama Türkiye'de sorun olmaz. Çünkü Türklerde böyle bir şeye rastlanmaz. Rastlanıyor. <gülüyor> öyle mi? Rastlanıyor. Allah. Maalesef. Fakat e, güzel bir pişkinlik durumu var. E, bu dedektiflerin çoğu da daha önce e, intihalle suçlanmış nedense e, çoğu diyorum hepsi demiyorum ama e, çoğu öyle kişiler oluyor. Ve daha sonra hemen en iyi savunma hücum ne yapıyorlar? Diyorlar ki ya ben bunu mahsus jürinin e, yetkinliğini sınamak ha, için yaptım. Hı, tabii tabii. Bakalım jüri bunun intihar olduğunu anlayabilecek mi? Ha anlamadı demek ki bu jüri iş yok. İşte bir de böyle mizahi bir e, performansla gerçekleştirmiş oluyorlar cabası. Evet evet. Hadi. Ben Tandan bir... E, ...bu konuda katkı istedim. Bana küçük bir paragraf yazdı, yolladı. Ee, şöyle dedi, bir yıl boyunca 300 karikatür çizip yayınlayan birinin çizdikleri arasında... ...başkasının önce, daha önce çizip yayınla, yayınladığına benzeyen mesela üç tane karikatür çıkabilir diyelim. Hmm. Bu mümkün. Bunların intihar olma ihtimali ise ancak yüzde birdir. Ama yine bir yıl içinde en fazla 10 karikatür yayınlayan birinin çizdiklerinden yedi tanesi <gülüyor> başkasının daha önce çizdikleri gibiyse e, intihar olma ihtimali yüzde yetmişi de aşar. Bunu yapan herhalde. Türk olamaz abi. Kesinlikle. İntihar intiharda iyidir. <gülüyor> bunu da zehir dikkatine sunalım o zaman. <gülüyor> e, esinleme konusu ise bambaşka bir şey. E, burada etik devreye giriyor. Karikatürcüler de tıpkı ressamlar gibi birbirlerinden esinleniyorlar. E, bu durumda ee, araştırdım ben küçük bir araştırma yaptım. Ee, dünyanın en fazla esinlenilen karikatürü hangisi biliyor musunuz bugüne kadar? Hangisi? hangisi? Adams Family var. Ee, ha, bir evet. e, televizyon dizisi filmi çevrildi. Evet, evet. Hani. Hazır e, geçenlerde de Cadılar Bayramı falan Hı -hı. kutlandı böyle Adams Family. Transilvanya'da geçiyor galiba. Bilmiyorum ne. Yok Amer o geçiyor. Mu? Yani cadılarla ilgili evet, böyle evet. yürüyen bir yer var falan çok işte bu e, Charles Adams e, hmm. bu e, dizinin mucidi. Kendisi 1930'larda, 40'larda New Yorker'da çiziyordu. Ve onun bir karikatürü, 1940'ta çizdiği bir karikatürü tasikleşmiştir. E, kayak yaparken e, kayak izlerini görüyoruz. Ortada bir ağaç var. Adam geçmiş iki tarafından da ve e, kayak izi devam ediyor. Evet. Bu... <gülüyor> Dünyanın en çok esinlenilmiş ve çeşitli şekillerde tekrarlanmış e, karikatürü. E, çoğu zaman e, ona atıfta bulunurlar. E, Charles adama saygıyla veya Charles adamdan e, esinlenerek çizilmiştir derler ama e, pek çok karikatür gördüm ondan hiç bahsetmiyor. E, bunu da faydalı bilgiler köşesine alalım evet, diye evet. E, bu hafta aldım. Ve programı e, bu hafta Irak'taki son olaylarla ilgili olarak çizilmiş, yine iki tane esinlenme karikatürüyle bitirmek istiyorum. Hı hı. İlki, Bağdat'ın en çok bilinen anıtı, e, özgürlük abidesi. E, bunun üzerinde e, Bağdat'ta e, özgürlük anıtı e, çok önemli, Bağdat'ın belki de en önemli... Ee, şeylerinden antillerden bir tanesi ee, ve bir, bir takım figürler var üzerinde. Ee, bu karikatürü karikatür dedemeye dilim var mı aslında bu e, bu eseri yapan çok ünlü, Iraklı bir multimedya sanatçısı Sadık Bayış Alfa Alfragi, e, evet Alfragi çizimin e, üzerinde Bağdat'ta özgü, özgürlük anıtının altında diye 2019 yazısını yazmış. Hı. Ee, çizimi şöyle anlatalım kısaca e, anıtta yer alan o insan sinüvetleri e, yerde yatıyorlar her birinin vücutlarında da kalamakta olan bir kurşun dili görüyoruz evet. bu aslında Bağdat'ta Ekim ayının başında başlayan e, ve şimdiye kadar yüze yakın insan ölmüş üç yüze yakın, e yakın mı? işte geriden takip ediyorum maalesef evet hızla e, rakamlar büyüyor maalesef. 300'e yakın insan hayatını kaybetmiş. Ve devam ediyor protestolar. Evet. Hı hı. E, konuyla ilgili bir ikinci yine esin karikatürü diyelim. Londra'da yaşayan yine Iraklı e, bir karikatürcü ki onun da e, yaşam ayaküse enteresan. Hı hı. Yani Filistin'deymiş Irak'a geçmiş, Irak'tan Suriye'ye geçmiş. Suriye'de olaylar başlayınca da Londra'ya geçmiş. Fadi Abu Hasan e, o da ...tanıdık bir figürden... evet, ...tanıdık bir figürden... E, ...esinlemiş. Yani bir... E, ...siyah beyaz bir çizim... ...bu tanıdık figür... ...hani bir e, yüzünü örtmüş bir direnişçi vardır... E, ...duvar resmi... De, evet, ...evet duvar resmidir... ...kefini de ters takar... E, ...ve molotof kokteyli evet. atma hareketi yapar... ...burada e, bu e, direnişçinin... Göğsünün tam e, yani yüreğinin orada kocaman bir delik var. E, bu olsa olsa bir kurşun deliği ya da e, doldum kurşunu de, deliğimine. Evet. E, ve ama dileşeği durduramamış bu delik. Çünkü e, elindekini her an fırlatacak gibi duruyor. Elindeki de molotof kokteyli değil, kıpkırmızı bir yürek. Kendi, Kendi yüreğim. delikten... Evet. Karanmış, kopmuş olan yüreği fırlatıyor. Fazla değil mi? mizah yok belki içerisinde Müthiş. ama e, mizah zaten hayatımızın içinde. Evet. Haftanın karikatürü? Bu kadardı. Önümüzdeki haftalarda zaten bolca karikatürlü günleri pazartesi günü dinleyicilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz efendim galiba. Bilemiyorum siz bilirsiniz. Evet biraz bu, bugün geç başladık. Onun için kusura bakmayınız ama 50. yayın döneminin tanıtımı vardı. Bence haftanın karikatürü bu Sadık Kuvayş Elfafraci'nin ki. Bağdat'la alakalı. Bağdat'la alakalı. Bağdat alakalı. Anlaştık. Evet. İyi evet. yayınlar. İyi, iyi. Çok, çok teşekkür ederim. Hayırlı Kirli Özür dilerim sözünüzü kestiğim için. Kirli Çıkı programına taştık. Oradan da bir destekçisi vardı ve bir destek e, bu destekçimize de bir teşekkür borçluyuz. Zümriye Sarıçayır'a destekleri için teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederiz. Evet. Bu şekilde de bitiriyoruz programımızı. Ben Deniz Ömer Mada, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer ve Robi Tayar da bize destek vermektelerdi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.